Camus'la güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusla Güreş programındayız. Açık Radyo'dayız 95.0. Herkese sevgiler. Sevgililer Günü'nde. Yıldızımcığım <gülüyor> sana bol sevgi canım benim. Ben de bir sevgilim olarak senin Herkese canım evet Sevgiler <gülüyor> Sevgililer Günü'nde bir biraz değineceğiz. Evet. Sen önce sosyal medya hesaplarımızı. Evet, benim görevim vardı. oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kamuyla Güreş Gmail adresimiz var. Kamuyla Güreş Instagram adresimiz var. Aynı zamanda Twitter adresimiz var. Üstelik bütün podcast kanallarında da mevcut Eski programlarımıza da sevgili dinleyenlerimiz oradan birçok podcast kanalından ulaşabilirler diyerek. Ben hemen ağzından kapıyorum bu son cümleden Kerem'cim. Eski programlarımıza ulaşabilirler demişken Kerem. efendim Hah, güzel e, Evet güzel oldu. <gülüyor> efendim 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ydü. Dün e, bu hafta boyunca e, kutlayacağız. Bir de böyle e, bizim sevgilimiz Açık Radyo Sevgililer Günü'yle de e, bir araya geldi. E, biz Aslında ilk yayın dönemimizde Kerem'le Açık Radyo'da harf harf gidiyorduk. A'dan Z'ye gitmiştik. R harfinde de radyoyu seçmiştik. Bu 29 Ağustos 2016 tarihli programımızdan bahsediyorum. Be. Ömür, be. ömür geçiyor. Be. Evet. Evet. Biz de bazen şaşırıyoruz sevgili dinleyenler. Yedinci evet. sezonumuzun içerisindeyiz. Evet öyle gerçekten. Altıncı mı? Evet. Yani bir, bir yarım dönemde atladık ya. Evet. Efendim, e, bu 29 Ağustos 2016 tarihli programımızda hem Instagram'da mesajlara hem de e, Twitter e, adresine e, gene koyduk programın altındaki mesajlara keza. Podcast e, mecralarından da hemen tarih e, araştırarak bulabilirsiniz. E, Ömer Madra konuğumuz olmuştu. Çok da yerinde bir şekilde radyo sözlüğüyle bağlantılı. Şöyle bir bilgi vererek e, aslında bu Dünya Radyo Günü'yle ilgili mevzuyu e, kapatabilirim. E, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO e, bu yıl bugünü radyo gününü radyo ve güven başlığı altında kutlamayı önermiş. Neden? Çünkü halen en güvenilir medya araçlarının başında radyo geliyor. özellikle dünyadaki son gelişmeler hani tam tersi olması gerekirken gibi düşünüyor insan ama öyle değil. Ee, evet birçok mecra var. Artık eskiden olmayan, çok yakın zamanda e, olmayan sosyal medya ile birlikte artan ee, ancak bunlarla birlikte gelen bir haber kirliliği de var. Yalan haberler. Hı hı. Herkesin her gelene doğruymuş gibi hemen kopyalayıp yapıştırması. Özellikle bu COVID'den sonra bu tür yalan haberlerin de çok artışına bağlı olarak UNESCO radyonun en güvenilen kaynaklardan biri olduğunu altını çizmiş. Öyle bizde çok ilginç geldi bana. Evet. Yanlında şeyi düşündürdü. Hani sadece sesle ilgili bir hal var ya sesli bir iletişim hali var. Sadece duyabildiğimiz işte bedensel bir tepkiyi görmediğimiz için. Acaba dedim kafamda bir soru şartı vardı ondan mı dolayı? yani? Çünkü atıyorum televizyonda izlerken insanın her halini görüyoruz. İşte gözlerini görüyoruz, hal ve hareketlerini, bedensel hareketlerini görüyoruz. Ama burada sadece konuştuğu e, seslendiği cümleler üzerinden değerlendiriyoruz. Acaba onunla ilgili olabilir mi diye düşünüyorum. Hmm, yani sesin yarattığı güven, görüntüyle onu hiçbir şekilde destekleyemediği için. Evet. E, ama bazıları sesleriyle de çok iyi oynayabiliyorlar. Bu Orson Welles'in... Ee, şimdi yılını hatırlamıyorum ama 40'lı yıllar mıydı? Ee, hmm. Ya 60 olmayayım. Ee, işte uzaylıların geldiğiyle ilgili bir aslında hmm. radyo oyunundan bahsederken herkesin kanıp sokaklara uğraması <gülüyor> hikayesi. Hatta bu bahsettiğimiz 2016 sayılık programda da ona değiniyoruz Ömer Madra ile birlikte. Evet ben hikayeyi nereden biliyorum dedi. Ta o zamanla <gülüyor> doğru sen <gülüyor> anlatmıştım. Hoş E sevgiler gününe de değinelim o zaman. Değilelim. Ee, bu arada tabii Açık Radyo'ya da bir selam edelim. 26 yıldır o da çok sesli, çok sözlü bir alimi evimize, arabalarımıza her neredeysek oraya e, ulaştırmaya, yaymaya devam ediyor. Seviyoruz onu diyerek sevgililer gününe geçelim. Şimdi önce tam da 14 Şubat'ta program Kerem sevgililer günüyle ilgili birkaç şey söylesek mi deyince önce Kerem dedi ki ne dedin Kerem? <gülüyor> <gülüyor> birçok şey söyledim aramızda kalsın yani aslında sevgililer günüyle ilgili işte sevginin ifade edilmesi anılması hediyeler verilmesi önemli önemsiyorum da aynı zamanda hani bununla ilgili bir sorun yok ama bir yandan da hani işte hep konuştuğumuz üzere e, çift yönlü hayatın birçok yönlü olmasıyla inintili bir yandan da bir dayatma hali var bir mecburiyet hali var işte si iş. sistemin dayattığı işte bir şey var zorlama var bir yapaylık hali var bir yandan da insan yaşamının kodlanması hali de var Ben hani bunu düşünüyorum hep sürekli bu tip günlerde. İşte bir, öyle bir hayatta yatılıyor ki, bize böyle bir hayat kodlanıyor ki. Sanki işte sevgimizi ifade edeceğimiz günler işte sadece işte doğum günleriymiş gibi. işte sevgililer günüymüş gibi, anneler günüymüş gibi. Bu kodlar üzerinde yaşamaya başlıyoruz. Burada Sonra biz... vur abalıya. 14 Şubat'ta çiçek al, herkesi gün öldür. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani maalesef kadın cinayetleri konusunda da. zor bir, bir dönemini geçiriyoruz. Sıkıntılı bir dönem. Evet. Zorlu, e, bir, coğrafya. zorlu Efendim, bir coğrafya. Zorlu bir coğrafya. Kerem'e katılıyorum tamamiyle. Ben de e, şeye karşı değilim. Yani böyle kutlama günlerini çok severim ben. Yani doğum günü yılbaşı olsun. Bizde hatta bu kutlama günleriyle ilgili eksikler olduğunu düşünüyorum ben. değil mi? Avrupa'ya baktığın zaman böyle birçok bir festivaller düzenlenir, hmm. karnavallar var. Evet. Bizde bu kültürle ilgili bir, bir arada eğlenme, bir arada işte bir coşkunluk hali, kimi yani zaman bir esçirlik hali pek olmuyor Biraz ayıp sayıldığı bir kültürde en azından çok geçmişten bahsediyorum. Onunla da ilintili takip ilişk. E, bugünlerde yani anneler babalar günü de olsun ne güzel ama hem Kerem'in dediği gibi o tek güne sığdırma hali hem bu e, satma satın alma işte aşırı pahalı bir takım şeyleri e, yani telefonları beyaz eşyayı pırlantaları, pırlantaları e, işte yani anneler gününde mesela tamam bu anneler günü değil de pırlanta reklamı olsun. gerçekten tüylerim diken diken ediyor benim. Ya diken diken ediyor ama bir yandan da o kadar bir etkilenmiş süreci var ki yani kimi kadınlar? Bekliyor. E, tek taşıma olmadan. Bir de o var. Yani değil mi? <gülüyor> bir de karşılıklı yani. Beklenti beklentiyi karşılama ama ona karşılık sonra burnundan fitil fitil getirme hali de olabiliyor. <gülüyor> ya da çok yapay bir şey yani. İlla çok pahalı bir yere gitmek. İşte koskoca ayıların elinde kocaman pembe kalpler falan Öyle her şey gibi samimiyetten uzaklaştığında. <gülüyor> öyle oluyor ya büyük kocaman ayılar <gülüyor> evet, yazıyor doğru. falan. <gülüyor> <gülüyor> ya ben evet. geçen bir pastaneye girdim iki gün önce. Tam, büyük de, büyükçe de bir pastane her yerini öyle yapmışlar. Yani evet. Her yeri kırmızı, kalpler, evet, evet. Işte hediye kutuları vesaire. Bambaşka bir şeye dönüşmüş. Bu da bir, bir yandan faaliyet gibi de algılıyorum aynı zamanda. Evet işte yapaylaştığı anında... çok kalabalıktı. Evet. İnsanlarımız seviyor yani. Yani sevgililer gününde sevdiğine bir şey almak ya da onun da gidip bir şey yemekte de değil problem de sevgili dinleyicilerimiz bize anladılar. Şöyle çok uzatmadan aslında tam da programımızla ilgili de bir şey yapıp. Ee, evvelki kaldığımız yerden konumuza devam edelim. Efendim Sevmeye aşka dair adlar da insanlar çok vermişler çocuklarına. Şöyle... Bu sefer, bu sefer ben sözünü keseyim. Bu lütfen. sevgi kelimesine baktım ben. En azından sevgililer günde sevgi kelimesine bakayım dedim nişan yandan İyi yapmışsın. İşte bu orta Türkçe'de sevgi muhabbet sözcüğünden evrilmiş. Bu sözcük de eski Türkçe, Türkçe sev fiilinden. Türkiye Türkçesi işte bu ekiyle Türetilmiş e, sevik de bir kelime Uygurca maniheist metinlerde 9 yıl öncesine varana varmış. varmış. Ben evet. şunu anlamadım ama şimdi sevgi sözcüğü muhabbet sözcüğünden evrilmiş ne demek? Ayrı bir şey. Muhabbet Arapça bir sözcük. Hap hop sevgiden geliyor. Yani o anlamda anlamında mı? Anlamda, o mi? anlamda evet yani muhabbet aşk anlamında kullanılıyor aynı zamanda. Hı -hı. Tamam mı canım? Çok iyiymiş. Ben de hemen bu sevgiye dair e, nasıl adlar e, konmuş küçücük bir e, liste vereyim. E, gönül var sevgiden başka. Kalben, Sevda, Habib. Habibe, Tutku, Meftun, Meftune, hmm. bizim aklımıza bunlar meftun, geldi. Meftun, Meftune ne? Meftun da bir şeye musun? Meftun olmak, hmm. e, sevmek çok yani sevmek. Bilmeyenler vardır. o yüzden. A evet öğrendim. evet doğru. Ben de şey Meftun, <gülüyor> Meftune hatta Meftun diyeyim. Meftune bir mi diye kaldı? diyormuşuz. Şimdi artık Meftun var. buradan selam. <gülüyor> ya hayır diyen yani mutlu Ben, doğru, ben doğru. de sevgilerimi sevgiler gününde gönderim Meftune'ye de. Meftune de. <gülüyor> çok artık kullanılan bir isim değil yani. Çok rastlaşmıyoruz, değil mi? Evet ben Meftune'den başka aynı isimde biriyle karşılaşmadım mesela ama gene Benim bir arkadaşımın olmadı, olmadı mı? Senden dolayı duydum mu? Meftun oldu mu? Meftun hiç olmadı. Meftun da oldu. Meftune'yi da... duymuştun mu? Meftun hiç duymamış. Bir arkadaşımın eniştesi. Var bende bunlardan ben. bol bol. Teşke, <gülüyor> <Eski. gülüyor> Efendim sevgili dinleyicilerimiz hemen bir hatırlatma yapalım. Biz bu yayın döneminde isim, ad, lakab gibi, nam gibi, san gibi sözlükler üzerinden ve isim verme insana ait bir özellik malumunuz en azından bildiğimiz kadarıyla. insanın isim verme macerası içinde ağırlıklı olarak insana verilen isimlerden bahsettik ama başka tür ad verme hallerinden de söz ettik. Doğa isimleri, doğayla ilgili gerek eskiden tapınma, hayranlık, korku gibi e, duygulardan yola çıkarak e, çok isim verilmiş insanlara. E, gökyüzündeki parlak şeylerden bahsediyorduk, yıldızda kaldık. Sen yıldızı bir kere daha tekrarlarsan e, Kerem'cim, orada bir farklılık var sanki. En azından yıldızı bitirip şartımıza geçeriz. Yani aslında Nişanyan Eski Türkçe yultuz, yuduz. Yıldız'a doğru evrildiğinden bahsediyor. Hı hı. Bir de Moğolca, eski Türkçe yula, Moğolca zula, kelimelerinin karşılığı ışık, kandil demek bu ek açıklama getirmiş. Belki oradan da e, türemiş olabileceğinden bahsediyor Nişanyan. Böyle hı. bir bilgi var bende Yıldız'da. Hı hı. Evet bende de biz, İsmet Zeki fark değil de ekleme diyelim o zaman daha doğru olacak. Aynı şekilde açıklanmış eski Türkçe bir sözcük yultuzdan geliyor ve söylediğin gibi bir ses değişikliği geçirerek yıldız'a kadar geliyor. Burada yul ve yolun e, kök sözcük olarak kaynak pınar çay anlamına geldiği ve e, parlamayı ve ışımayı yansıtan bir anlamı olduğu için bu kökten hmm. yıldızın kökü olduğu gibi bir e, açıklaması var İsmet Seki Eyvoğlu'nun. Keza yolduramak, parlamak demekmiş, yulduruk Parlak, yula, ışıldak, kandil anlamına geliyor. Keza gene isim olarak kullanılan Necmi ve Necmiye'nin de Arapça yıldız anlamına geldiğimiz... Aa. Evet. İlginçmiş. Sivalemiş oluyor. oluyorum. Bunlar hep parlayan... Necmi Necmi'ye daha çok rastlanıyorum. Evet. Meftun ve Mehtun'u'ya <gülüyor> girelim. <gülüyor> evet. O zaman bir şarkı da verelim. Şarkı arası verelim. Bu parlayan isimleri de ben şöyle bitirip parçamızı e, anons edeyim. Ben söyleyeyim. Edeyim. Pardon Efendim, e, Yani yıldızdan güneş, mehtap, hilal, dolunay hep bahsettik. Çoğu da e, ayın e, eş anlamlıları ya da değişik zamanları. E, çolpan var ve Zühre. Her ikisi de isim olarak kullanılıyor. Venüs'ün Diğer adı ikisi de. Hmm. Zuhal var. Çok sevgili çocukluk arkadaşım Zuhale buradan sevgilerimi yollayayım. fırsatı <gülüyor> bulmuşken. <gülüyor> o da Satürn gezegeninin adı, diğer adı. Merkür'ün adı da Utarit Utarit diye de isim var. E, bunları anlıyorum. Utarit de onu... isim var. Var tabii. Hatta Utarit tabii, ay soyadının var de. bir tane. Utarit bir şey. Evet şarkı çalarken bulalım kim olduğunu söyleyelim. Efendim parçamız Once Monsters'dan geliyor. My name is. Açık 95.0 kamusta güreşiyoruz. Didemciğim haklıymış. Utarit de isim varmış. <gülüyor> <gülüyor> Utarit İzgi diye bir beyefendi, mimar ve öğretim görevlisiymiş. kendisi. Rahmetli diyelim aynı zamanda. Öyle. Yazarlığı da var galiba. Evet yazarlığı da var. Bu tarif evet Yüce Google buyurdu. buyurdu. <gülüyor> Efendim e, Gök'le ilgili e, artık Google'un gerçekten çok... eskiden bir iddia hali vardı. Nasıl yani? Ha, ben biliyorum. Ben biliyorum. Hani biliyorum yani tam o onaylanıyordu ama insanlar eğer bir şüpheci durumu söz konusuysa güvenmeme durumu söz konusuysa hemen Google'a bakıp Ha varmış. Ha şimdi, öyleymiş. Şimdi hiç düşünmeden diyorsun. Hemen oraya bakılıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet doğru. Efendim gökyüzünden tam olarak ayrılmıyoruz. Gök cisimleri değilse bile artık güneşin zamanlarına dair de isimler çok kullanılıyor. İşte Şafak'tan Seher gibi... Hı hı. Ee, Ben Şafak'la başladım ilk kendim. Şafak, de... farklı bir şey. Ben de söyledim sana. İş mesleği devam ediyorum. Arapça şafak. Aslında enteresan. Şöyle gün batımı kızıllığından tam tersi bir anlama evriliyor. Anlam değişimiyle gün açımı ifadesini kullanıyor günün doğuşu için sıklıkla ismesleki Eeyvooğlu E gün doğumundan önceki alacık Kızıllık yani Arapçadakinin tam tersi zaman olmuş aslında bir de bu şafak özellikle sökmek yardımcı fiiliyle birlikte kullanılır şafak söktü denir Ben de şafak böyle Yani şimdi şafak Arapça bir birkaç e, anlam var. Zayıflık, kısılma, yumuşama anlamları da varmış aynı zamanda hmm, Arapçada. Hmm. İşte gün batımı kızıllığı da var aynı zamanda. Tabii Arapça şafak kıstı, kıskandı anlamı da varmış. Çok Kıskandı. Ilginç. Evet, kıskandı anlamı da var. İlginç. Kısılmak çok mantıklı ama sanki bir lambanın kısılması gibi güneşte kısılarak. Evet, gibi, evet çok Daha hoştu bir açıklama olmuş. Evet, çok Nişan güzelmiş. yanında bunlar var. Çok güzel. Sana o zaman söyleyeyim. O, bu eski Türkçe bir sözcük. E, tang sonunda G harfi var aslında. Gün açımı gün doğumu anlamına geliyor. Çince'de e, de Tang sözcüğü var. Bu e, sık sık karşımıza çıkıyor dikkat ederseniz. E, eski Türkçe'den gelen pek çok sözcüğün e, Çince'den gelme e, durumu söz konusu. Aslında Çince'de giriş... Büyük oda manasına gelen Tang diye bir sözcük var. Aslında bu da hani e, günün girişi, girmesiyle ilgili hmm. bir bağlantı mı e, acaba içeriyor diye düşündüm. E, böyle ben de Tang. Gün doğumu evet Nişanyan'da var ama bir yandan da acayip şey mucize anlamları da varmış. Bu, Tanır mı? Evet acayip şey mucize anlamı da varmış eski Türkçe. Hmm. Seher var. Arapça yine sahardan geliyor gün ağarması. Aramca sahar aynı anlamda. Akatça'da şerur diye bir kelime var aynı anlamda. E, sahur kelimesi de aynı kökten geliyormuş. Hmm. Arapça sahardan, gün almasından geliyor. Bunda Abi, güzelmiş. Yana kat olarak kalsın. Sende var mı bunu. seherle ilgili? Seher gibi. yok. Bende e, bütün bunları daha çok gözlemlediğimse alan olan evet. ufuk var. Ee, ufuk da Arapça, ufuk. şeklinde hmm. yön bucak manasına geliyor e, ve bu yön bucaktan gökle yerin birleştiği çizgi manasındaki anlamına doğru evet. gidiyor şanyanda uç diyor uç Öte, dünyanın ve gökyüzünün ucu daha çok uç kelimesine hmm. Arapçada afaka aşit anlamında varmış uf kelimesinden geliyor dediğin gibi evet Hı -hı. Şimdi yavaş yavaş suyla ilgili olanlara geçiyoruz. Evet. Ee, sonuçta suyun kendisi tek başına bir doğa parçası değil, hep başka bir ad olarak doğanın bir parçası oluyor. Yani şelale, ırmak, deniz, nehir olunca bir doğa parçası ama suyun Hı. kendisi işte H2O dediğimiz bileşik, işte içtiğimiz onsuz olunamaz Hı. madde gibi. Ee, Bu bağlamda ben dünyanın belki parçaları olan, doğanın parçaları olan sözcüklerle gireyim işe dedim. İsmet Seki Eyvodun'dan devam ediyorum Türk dilin etimolojik sözlüğünden. Efendim Çağlayan var, Türkçe. Hı -hı. Ben bu yansıma sözcükleri çok seviyorum. Çağ kökü doğal seslerden yansıma yoluyla türetilmiş bir ses. Böyle yukarıdan çağ çağ, çağ, çağ diye Hı -hı. akışından dolayı ilk önce... Çağlağanmış, sonra Çağlağan olmuş yumuşak giyle. daha sonra bugün kullandığımız Çağlayan haline evrilmiş. Deniz denizden evvelce de çok bahsetmiştik yani bu isimlerin hangi motivasyonlarla konduğu konusuna başta özellikle çok değindik. Biz daha çok denizi bu siyasal manada evet, deniz Türkiye'de gezmiş, çok etkisi var. Evet, ben dolayı koyan Benim Tabii. de çok eşim dostum var. Onlarca yüzlerce insan vardır. Ancak sırf bu sebepten konmuyor. Bir doğa parçası olarak denizi çok seven Hı -hı. ya da denizci olan, denizin kıyısında oturanlarda da çocuğuna deniz ismi koyma hali mevcut. Bu da eski Türkçe bir sözcük. Tengiz... Sözcüğün ilk kökeni. E, Çince kökenli olma ihtimali çok yüksek diye belirtmiş İsmet Seke Eyüboğlu. E, malumunuz bazı sözcüklerin e, köken bilgisine varılamıyor o kadar geçmişe kadar gittiğimizde bulunan bir kaynak olmadığından ama e, sözcüğün tınısından ötürü Çince olması ihtimali yükseklemiş. Bu tengiz sonra teniz olmuş ardından bugün kullandığımız deniz haline. almış. Bir de şöyle ilgi çekici bir bilgi var. Denizle ilgili pek çok kavram ve sözcük balıklar başta olmak üzere e, Türkçe'de çok yokmuş. Yani Orta Asya'dan geldiği düşünülürse hmm. e, bir takım Türklerin diyelim şu an çok daha karışık bir yapılanma var ama e, daha çok denizle yan yana olan toplulukların dillerinden geliyormuş e, bizde denizle ilgili olan sözcükler. Sen nişan yana daha enteresan bilgiler var. Hmm. Mesela denk diye bir kelime var. Bu belki diyor tabii düz engebesiz anlamında. Ancak diyor bu izlekinin işte pek açık değildir diyor. Macarca tenger diye bir kelime var. Buradaki deniz anlamı var. 9. yüzyıldan önce bir batı işte Türk dilinden alınmıştır diyor. Ama Macarların da Türklerle bir bağlantısı olduğu en azından bu Orta Asya hmm. göçleri sırasında kollardan birinin de oraya uzadığı ...hep söylenir. Evet. Yani gene Çince'den mi geliyor... ...İsmetsiz ki Eyüboğlu bilemedikten sonra... ...biz nereden bilelim diyelim. Ama <gülüyor> Macarca'daki sözcükle... E, ...o ilk geldiği kök olan... ...Tengiz de hayli birbirine benziyor. Evet, benziyor, doğru. Böyle bir bakma gibi bir hal alıyor bazen bu şey... ...etimoloji <gülüyor> ama... ...Deniz demişken efendim... ...derya dememek olmaz. Hatta ben bir sevgili dinleyicimse de... ...buradan bir selam göndereyim. Bugün selam gönderme günü oldu... E, Derya Yılmaz Uçar Instagram adresimizden geçen hafta yazmış. Belki benim de adıma e, değinirsiniz diye. Çünkü bu e, doğa parçası sözcüklerinden verilen adlardan bahsediyoruz. Tam da yeri geldi. Efendim selamlar. Farsça Derya Sözcüğü. E, Türk diline yazı yoluyla geçmiş aslında. E, yani... Deniz diye bir sözcük var e, ama divan edebiyatında çok çok kullanılır gerçekten Derya. Ondan sonra günlük kullanıma da geçmiş sözcük. Suyla ilgili olan. Ben bitirelim. de istersen Farsça darya işte e, kelimesi, orta Farsça aynı anlama gelen Zıraya sözcüğünden evinmiş. Bu sözcük de Avestaj'a aynı anlama gelen Zıraya sözcüğüyle eş kökenlidir. Diyerekten bitirelim, Bitirelim. herkese sevgi, muhabbet, aşk dileyelim Güzel günleriniz olsun. Sevgili, Sevgili Selahattin'e de selam edelim. Onun da sevgililer günü kutlu olsun. Herkes için <gülüyor> kutlu olsun. 3-2-1 evet, diye bizi uyarıyor. Evet. Uzaktayız tabii geliyor. Hoşçakalın. Efendim hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyoruz.